Her yüzünde bunu ne yapmak, ee, hayata geçirmek. Çünkü Allah da la insanları ve cinleri, ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım bu Yani insanlar ve cinlerin yaratılış gaye ve amacı nedir? İbadet. İnsanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım. Yani beni birlesinler diye yarattım diye ibne yapmaz Neyde birlesinler? Tevhitte. Yani ibadetlerde Allah'a yaptıkları tüm ibadetlerde ne yapsınlar? Allah'ı birlesinler. O ibadetleri yalnızca ve yalnızca kime yapsınlar? Alekümselam. Yalnız ve yalnızca yüce Allah'a yönelsinler. İşte kul dünyada tevhidin bu kısmını gerçekleştirirse bunu gerçekleştirmesini gerçekleştirmeye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 hadislerine ne yapacağız? Kitabın bu bölümünde geçeceğiz. Yani olayı biraz daha tefekkür ederek, biraz daha düşünerek ee, çalışacağız. Gözümüzün önüne getireceğiz. Ki Rabbimizi <gülüyor> daha da iyi tanıyalım. Ki bu sahabe bu hadisler aracılığıyla Peygamber aleyhissalatü vesselamdan duyarak Rab'lerini ne yaptılar? Tanırdılar. İşte kitabımızın bu bölümü de arkadaşlar, Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerinden, sünnetinden deliller içermekte. Diyor ki Şeyhül İslam, faslun diyor, başlık atıyor. Sümme fi sünneti sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın kitabında zikrettiklerimizden sonra diyor, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinde de Allah'ın vasfıyla alakalı birçok neler vardır? Hadisler vardır. Biz derslerde aldık. Rabbimizin öfkelenmesi, razı olması, sevmesi, gülmesi, bunlar birçoğuna değindik.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 hükümleri açıklayıcı olması. Kur'an'da gelen hükümlerin olması açıklayıcı olması. Yani Kur'an'da <gülüyor> hüküm gelmiş ama açıklaması, şerhi, tefsiri gelmemiş. Onun tefsirini kim yapıyor? Sünnet yapıyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam yapıyor. <gülüyor> Mesela geçen haftaki dersten hatırlayın. Demişti ki "Lillezine ahsenul <el> husna ve ziyade." Demek bu aid. <lillezine> ahsenu" el husna ve ziyade. İyilik yapanlar, yani muhsin olanlara, ihsan sahibi olanlara ne vardır? Ziyade. Husna. iyilik, İyilik, güzellik vardır ve ne vardır? Ziyade. Ziyade. Ziyade. Ziyade. Ziyade. Ziyade. ziyade. fazlalık vardır. Nedir arkadaşlar bu fazlalık? Allah kelam Allah Teala'nın ve yapmak Gör. Gör. görmek kim bunu tefsir ediyor bu şekilde? Peygamber Aleyhisselam. Peygamber aleyhisselat. Bu ayetin tefsirini ne yapıyor Peygamber Aleyhisselam? Lillazina ahsenu'l husna ve ziyade. İhsan sahibi olan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 Herkes nasıl, Her herkes nasıl rahat herkes nasıl rahat ediyorsa öyle olsun inşallah. Evet, tamam. Herkes nasıl rahat ediyorsa inşallah öyle olsun. Kiminin dizinde romatizma var, kiminin dizinde ağrı var. Nasıl, Onun için. <gülüyor> evet. O zaman ayakta hazır ola geçelim. Nasıl? Ayakta hazır ola geçip anlatalım. Sesli sufretle dediğim. Yani kiminin dizi ağrıdığı için herkes nasıl rahat ediyorsa. Yani Hı -hı. o konuda Aynen. şeye gerek yok. İnsanların. Ee... Kılığına, kıyafetine, otursun şekline müdahale etmeye gerek yok. Eğer yani saygı duyacaksak o zaman hep beraber ayakta hazır olup duralım. Daha çok saygı duymuş oluruz değil mi? Yani saygının ölçüsü yerine göre değişir. Namazda saygılı olmak nedir? Sağ eli sol eli bağlamak, hoşu içinde durmak. İlim meclislerinde nedir? Yani insanları bu manada şeye gerek yok. Ee, hasta olur, baskı olur yani. Orada tanınca mesela yere oturamıyor. Gitti evinden ne getirdi? Kara pek oraya.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 Peki bunun ellerini kesin. Şimdi peygamber aleyhisselatü Vesselam döneminde bu nasıl uygulanmış? Tek el. Böyle. Tek, el, tek, el. Ha, tek el. Omuzdan mı, dirsekten mi, bilekten mi? Bilekten. Bilekten. Sünnet ne yaptı burada? Evet, evet. Mutlak olan şeyi sınırlandırdı. Ne yaptı? Evet, evet. Daralttı. Daralttı. Sünnetin üçüncü konumu da budur. Sonra... umumi olan genel bir ifadeyi ne yapar? hususileştirir. Aslında bunlar birbirine yakın manalardır ama usulü'l fıkhta fıkıh usulünde bunların her birinin ayrı manaları var. Mesela Allah Allah Resulü Aleyhissellem şu ayeti okuyunca "Ellezine amenu ve lem yelbisû imânum bi zulmin", iman edenler, imanlarına zulüm bulaştırmayanlar. "Ulaike lehumü'l emn ve hum muhtedûn." Emin güvenlik onlaradır ve onlar hidayete ermiş insanlardır diyor.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 daralttı, hususileştirdi. Bu sünnetin Kur'an'da olan ikinci konumuydu. Birinci konumu ne dedik? Kur'an'da olanın aynısının ne var? <desip>, Tasdik eder. Destekler. İki, Kur'an'da olanı açıklayıcıdır. Bu da farklı şekillerde olur, açıklama şekli. Namazda olduğu gibi, ilk ömermiş olduğumuz tefsir eder. Lillezine ahsenu el husna ve ziyade. İhsan sahibi olanlara ihsan vardır ve onun neyi vardır? Ziyadesi vardır.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 Takmak nedir? Haramdır. Kur'an-ı Kerim'de yazıyor mu bu? Yazmıyor. Ne yaptı sünnet? Kur'an'da olmayan bir hükmü getirdi. Kur'an'da olmayan bir hükmü ne yaptı? Getirdi. Bu yüzden Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın hadislerinde de var. Biraz sonra zikredeceğiz. Bu manada sünnet sahih olduktan sonra sıhhati ispat olduktan sonra bu manada Kur'an'la arasında hüküm bakımından hiçbir fark Yoktur. Hüküm bakımından. Hüküm bakımından. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haram kıldığı da ayetlerin haram kıldığı gibi nedir? Haramdır. Haramdır. Aynısıdır. Yani değişen bir şey yoktur. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü konuşturan <gülüyor> nedir? Vahidir. Ne diyor Allah-u Teala Kur'an'ın üzerinde? La yantegu anil heva O Peygamber hevasından. Kendi kafasından konuşmaz.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 Ayet nasıl bir şeyi haram kılıyorsa peygamberin hadisi de ne yapabilir? Sözüyle bir şeyi haram kılabilir. Zira Aleyhisselam diyor ki: "La alfi yenn ahadukum muttaki'an ala Sizlerden birisinin koltuğuna oturmuş. Hatta bazı rivayetlere doymuş bir şekilde, karnı şişkin bir şekilde böyle yani doymuş. "Yati'u'l-emru min emri." Sonra diyor ona benim emrettiğim emirlerden birisi gelir de, "Yekulu ve o şöyle demesin. Lanetli. Bilmiyoruz yani. Bilmiyoruz.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 Ve zikurne, zikredin, anın, hatırlayın, müdaresi edin, çalışın. Neyi? Ma lafi fi buyutikunne min ayatillah. Evlerinizde tilavet olunan, okunulan ayetleri alın, hatırlayın, tekrar edin. Ve neyi alın hatırlayın. Vel <gülüyor> <gülüyor> hikmeti. Yani Peygamber hanımlarına diyor ki Allah'a zarar, sizin evinizde, evlerinizde, hücrelerinizde okuran Allah'ın ayetlerini anın, ders edin onları ve neleri anın hikmeti, hikmeti. nedir bu hikmet arkadaşlar ne olabilir sizce? Yani, Peygamber vesselamın sünneti yani onları o sünneti ne yapmaya çalışıyor Allahü Teala ne emrediyor akıllarında tutmaya onları okumaya anmaya o manada anmaya kafalarında hafızalarında tutmaya birbirlerine nakletmeye teşvik ediyor Allah'ın ayetlerini bu şekilde anın ve Allah'ın ayetleriyle bitti neyi anın hikmeti. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette hadislerde birçok deliller var ki peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sünnetinin Kur'an gibi Kur'an gibi hüküm koyma mertebesinde, hüküm koymada aynı seviyede olduğunu ispat ediyor. Onun için Allah Teala diyor ve rasul Allah'a ve Resulüne itaat edin. Onlar "Fela varabbike la yu'minun hatta yuḥkimuka fīmā şajara beynehum." Aralarında çıkan anlaşmazlıklarda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 Göreve verilen birçok konu var ki burada peygamberin ne isteniyor? Hakemliği isteniyor ki sünnetiyle ne yapsın o gelsin oraya ve onu ne yapsın fikmesin. Aynı şekilde Allah Teala ne diyor? Fal yahverillerine yuhalifuna an emrihi onun emrine kimin emrine? Peygamberin emrettiği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 allah Teala bu kitabı peygambere indirmesinin bir manası kalmazdı. Öyle değil mi? Demek ki peygamber aleyhissalatü vesselamın gönderilmiş bir gayesi var. O da nedir? İnsanlara güzel örnek olması. Ne ile güzel örnek olacak? Fiiliyle, sözüyle, onaylamasıyla, tüm hareketleriyle ne yapacak? O Kur'an'i ayetleri açıklayacak. <gülüyor> i̇şte Şeyh Hulusi'lam diyor ki Fes sunnetu tufessirul Kur'an Sünnet Kur'an'ı ne var? Tefsir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 cisme, mahluka benzeriz diyerek haddini aşa aşacak sözler sarf ediyor. Ama biz ehl sünnet vel cemaat olarak İmam Ebu Hanife'nin peşinden giden, onun kitaplarını okuyan insanlar olarak bu konudaki tavrımız nedir arkadaşlar? Peygamber aleyhissalatü vesselamın söylediği, konuştuğu şeyleri söyleyip sustuğu şeyleri susmak ama onun söylediklerini de tahrif etmeden, tatil, et tatil etmeden, tekih etmeden, teşfi etmeden, et etmeden ne yapmak? İman etmek. Diyor ki vema vasfa azza Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Rabbini vasfetti. <Sessizlik> <Sessizlik> Rabbimi nitelediği sıfatlar neyle vasf min sahih hadislerle sahih hadislerle. Hadisler sayı olacak. اَلَّذ۪ي تَلَقَّهَا اَهَلُّ الْمَعْرِفَ بِالْقَبُولِ Ki bu hadisleri, say hadisleri bu işin hocaları, bu işin önderleri, alimleri ne yapacak? Kabul edecek. İşte bu hadislerle bizler ne yaparız diyor. Bu hadislere karşı konumumuz وَجَبَ imanu biha. Bunlara ne gerek? İman etmek gerek. Bunlara iman etmek nedir? Vaciptir. Farzdır. كَزَالِكْ İşte böyledir diyor. Sonra geliyor şimdi bu alt tepiyi kurdu İslam. Şey Anlattı. Yani sünnet dediği Kur'an'ı açıklar, tefsir eder, beyan eder, onda olmayan hükümleri getirir. Bunun içinde ne var? Peygamber hevasından, arzusundan, tutkusundan, kafasından konuşmaz. Hele hele Allah hakkında böyle bir şeye kesinlikle cesaret etmez. Cüret etmez. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bizlere aktarıp gelen, sahabeler tarafından hadi hadislere karşı bizim konumumuz doğru takılan tavır ne olmalı? Onlara iman. Racabel ya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 yükseldi, kaldı? üzerine çıktı orada kaldı? karar kıldı. Yüce Rabbimiz yeri ve göğü yarattıktan sonra ne yaptı? Tövbe. Bu fiili gerçekleştirdi dedi. Sonra arkadaşlar Peygamber aleyhissalatü vesselam nasıl haber veriyor? Niye tövbe estağfurullah dedik? <gülüyor> yani Allah çizsin mi? <gülüyor> bir yer değil. Olası herhangi bir yer değil. Allah her yere hazır. Neyle? İlmiyle ve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 sonradan uydurulup ortaya çıkarılan bir söz değil, bir inanış değil. Bilakis bu, İmam Ebu Hanife'nin de söylediği bir nedir? Sözdür, irtikattır. Bizler bunu açıkladıktan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Başkanım, Buhari... Genel olarak, Üstad Hazretleri diyor ki, sonsuz bir zaptır, fakat elindeki aina onun yakını Eli var mı Rabbimizin? İnsanın elindeki aina, kendindeki hmm, ayna. İnsanın elindeki ayna. Allah'a yani, Sen Rabbini nerede hissediyorsun böyle dua ettiğin zaman? Kalbin nereye yöneliyor? E, aciz olduğumuz için Semalar. semalara. Da, e, toprağa gideceğimizden dolayı a niye elimiz toprağa açmıyoruz? Rahmet yağsın diye yani. Avuç Yok, bir şey isterken, rahmet yağmur sen değil. De başka. Yani biz burada da açıklık derslerde daha önce bulunmuş olsaydınız. ehli sünnet vel cemaatin bu konudaki e, konumunu, tavrını gördünüz. Ahmet ehl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 Na izin ne olmuştur? Verilmemiştir. Ama ondan istenen nedir buna? Hı. İman etmesi. Çünkü bu da gayba imandan bir parçadır, bir düzdür. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yenzilu <gülüyor> Rabbuna. Yenzilu Rabbuna. Rabbimiz ne yapar? Nuzul eder, iner. Bu kimin sözü arkadaşlar? Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Bu da Buhari ve Müslim rivayeti diyor arkadaşlar. Buhari ve Müslim. Peygamber Aleyhisselatü vesselamın mütevatir hadis kullandığı ifade çok. Yalnız eli urat buna. Rabbimiz ne var? <yapar>? Gelir. <gülüyor> Hocam. İla sema-i dunya. Ders sonunda mi? not al. Ders sonunda Ders sonunda konu bitiyor. Yok, ders sonunda. Ders. Sonra... Derken o vakitte kabul eder demek. Niye kabul eder demek? Yani. Peygamber Aleyhisselatü vesselam niye anlamsız konuşsun ki öyle? Ya Allah için söyle ki. Nasıl yani? Senin git. Allah'ın Allah Allah'ın zatı var mı? Allah'ın annesi babası Allah anası, babası yok. Allah'ın zatı var mı? Abi ben de İnsanın zatı var mı? İnsanın zatı var mı? Yok çok karış. Yani zatın var mı yok mu senin? Soru evet ya da hayır diye cevap vereceksin. Nasıl zat? E bir cismi zatı var mı? Zat. Zat çok küçük. Cismi halinde. Hocam dağıldık Evet Yani varsa soru bunları konuya al. Rabbimiz yeryüzünün semasına ne var diyor Peygamber Aleyhisselam selam.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 Aynı şekilde de Rabbimizin bu manada bizden istediği olan imanı gerçekleştiriyor. Nasıl ne yapmıyoruz? Sormuyoruz. Sormuyoruz, araştırmıyoruz. Diyor ki feyekul. Çünkü Allah şöyle der. Men yedrûni feestecibeleh. Hadisinin bir bölümünde diyor ki üçte birinde, son üçte birinde iner. Men yedrûni kim bana dua ederse ben ona ne yaparım? İcabet ederim. Kim bana dua ederse ben onun doğasına ne yaparım arkadaşlar? İcabet ederim. O vaktin neydir fazileti? O gecenin son üçte biri olan nasıl gecenin üçte biri nasıl hesaplanır arkadaşlar? Şimdi gece akşamdan nasıl biliyorsun geceyi? Yani evet üçebiliyorsun. Sabah diyeyim? sabah güneş doğarken, ateş doğarken değil. Akşamdan imsağa kadar kaç saat var? Akşam bugün kaçta okunuyor? 5'i 5.30. Beş buçuk. Beş buçuk. İmsak kaçta? o da beş buçuk değil on iki saat on ikiyi üçe bölün dört dört dört yani beş buçuğa sekiz eklediğiniz zaman ne oluyor? bir oluyor saat bir mi oluyor? Bir, bir. yaklaşık olarak birden sonra artık ne, o mübarek vakit başlıyor işte o vakitte ne yapmak lazım? değerlendirmek, teheccüze kalkarak zikrederek, dua ederek zira, zira allah Teala diyor ki men yed'uni fe estecibeleh kim bana dua ederse onun duasını ne yaparım?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 İza ki ne ha diyorsun subhanallah. Yani illa o istediğini değil de o, onun misli olan, benzer olan bir şey aslında ne yapıyor Allah Teala seni koruyor. <gülüyor> <gülüyor> ya da 3. şıkkı, üçüncü şekli Allah o duanı, o isteğini sen nereye saklıyor? Ahirete saklıyor. <gülüyor> yani üç şekilde Allah duaya ne var? İcabet eder. Üç Allah üç şekilde e, duaya ne var? İcabet eder. O da ya istediğine ne var? cevap verir. İstediğini sana verir. <gülüyor> Yahut senden bir şey def eder. Tamam. Yahut mesela çocuk istiyorsun Allah'tan bir tane olmuş, iki tane olmuş, üçüncü istiyorsun ama bir türlü vermiyor. Geceleri kalkıyorsun, göz çekiyorsun, ağzını yok. Ama Allah hala belki senin o da anla çocuğunun başına gelecek bir belayı ne yapıyor? Def ediyor. Ve nevküm <gülüyor> çocuğu, çocuğu sana o mana direkt vermemiş olsa. Yahut ömür dünya da sana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 Mümkün mü Allah'ı görmek dünyada? Mümkün değil. Allah ne yapmış kendini? Ne diyor hadiste? Nuruyla perdelemiş. Yani perdesi onun hicabı ne? Nur. Şayet onu kaldırsaydı diyor ne olurdu? Gözünün ulaştığı her yeri yakardı hadis-i şerifte. O yüzden bizlerden isteyen arkadaşlar bunu algılamak. Yani Rabbinin bu manada böyle dediğimiz gibi derslerde söylediğiniz gibi sıfatlarını tanımadan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 Rabbin arşın üzerinde mi değil mi? Her eline bakıyor Rabbi. Vahdeti cücüne kadar ne var bu? Gider. O yüzden bu manada ihsana ulaşmak istiyorsa insan hatta bırakın imanını kâmele etmek imanını tamamlamak sahih imana sahip olmak istiyorsa Rabbini bu vasıflarıyla bu sıfatları ne yapmak zorunda? Tanımak zorunda. Ancak bunu da nasıl tanıyabilir bir insan? Ya Kur'an'la ya da sünnetle. Başka bir yolu yok bunun.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 dert mesela imamı, sahabeleri nasıl inanmış, nasıl kabul etmiş, onların da bu şekilde iman edip et, kabul ettiklerini görünce artık senin de bundan sonra söyleyeceğin bir sözün olmaması gerek. <gülüyor> Rabbimizin bu vasfından, bu sıfatından sonra arkadaşlar diyor ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, <gülüyor> Rabbiniz öyle bir ferah, öyle bir mutlu,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 Yer yeryüzünün semasına indiğini, onun mutlu olduğunu, sevindiğini söylüyor. Bizler ne de düşer? <gülüyor> Kurucanamadan. Felsefeye, Yunan felsefemesine, Hinduzime, Vahdet-i Vücuda şuna buna girmeden ne var? İman etmek. Bu hadis çok ilginç arkadaşlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir adamdan bahsediyor. Bu adam çölde. Düşünün çölde, ıssız bir yerde. Devesinin üzerinde bütün erzağı. Muhimmatı devesinin üstünde, yatacağı her şeyi devesinin üzerinde. Tabi devesini kaybediyor. Devesi kayboluyor çölde. Düşünün kaçırıyor. <gülüyor> Sonra bu deve yine yapıyor bu adam. <gülüyor> Israrlı bir şekilde aramaya başlıyor. Arıyor, arıyor, arıyor, arıyor. Yol oluyor artık, bitiyor. Arabaya başladığı yere geri dönüyor. Ümidi kesiliyor. Daha sonradan yerine gelip oturup uyuduğunda gözlerini açtığında bir bakıyor ki devesine olmuş?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 sevinci kul tövbe ettiğinde bundan daha büyüktür. O yüzden arkadaşlar tövbe için, tövbe için Rabbimiz her zaman tövbeyi kabul eder. Önemli olan önemli olan tövbenin yapmak arkadaşlar. Yerine getirmek. Mesela diyor ki Allah Teala <gülüyor> Ali İmran suresinin 135'te "Vallazina iza faalu faahisaten" onlar bir fahişe işledikleri zaman bir zina bir kötü iş işledikleri zaman. اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ Nefislerine, kendilerine zulmettiklerine nasıl? Şirk koşarak, aracılar sokarak, doğada başkalarından medet umarak, yahut başka bir şekilde zulmederek kendilerine ne yaparlar onlar? Allah sonra onları anıyor şimdi. Onları yakmak, evet günah, ama son nokta değil. Her insan bunu Ne yapabilir?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 Tövbe ederler. Tövbe-i istiğfar, Tövbe istiğfar ederler. Aleyhisselatü Vesselam bir mecliste oturmasın ki onun yetmiş ya da yüz defa estağfurullah dediği görülmüş olmasın diyor sahabe. Tövbenin metodu bu. Tövbenin yolu bu. Aleyhisselatü Vesselam oturuyor böyle. Konuşurken sözün arasında sürekli estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. İşte Allah tarafı kullardan bahsediyor öyle. Onlar zulmederlerse fuhşiyat işlerlerse zekarullah Allah'ı anarlar. Hemen günahları için istiğfar ederler. <gülüyor> diyor ki hemen Allah-u Teala. Ve men zunube. Günahları kim affeder? Günahları kim bağışlayabilir ki? İllallah. Allah'tan başka. Bakın arkadaşlar açık. Bir hani çekselet derler ya bu kadar. Rabbimiz Allah'tan başka günahları kim? Yani bana muhtaçsınız. Sizin günahlarınızı ben affederim. Diyor. O insanlardan bahsederken diyor ki velam يُسِرُّوا عَلَى مَا Onlar velam يُسِرُّوا ısrar etmezler. Ne ısrar etmezler? Günahlarda ne yapmazlar? Devam etmezler. Günahı keser, frenler. Zekerul zikre zikrediyor, istiğfar ediyor, ona dönmemeye çalışır. Zekerul يُسِرُوا عَلَى مَا Yaptıkları konuda ne yapmazlar? Isra'ar etmezler, ısrarcı olmazlar. O halde arkadaşlar sahih bir tövbe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 İnsanlar elinden tutup götürülükler için değil. Allah için. İki, işlediğin günah hakkında pişmanlık. Pişmanlık duyacaksın. Pişman. Yani adam günah işliyor. Diyor ki estağfurullah, tövbe tövbe. Ama kalbinde de var ki Lan, iyi ki de işlemişiz bu günahları. veya Pişmanlık da yok yani. yani onu da demiyor ama yani dünya gülük güristanlık. Bu da olmalı. Üçüncü şart, o günahtan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 Dört bir daha dönmemeye azmedecek. Şimdi azim olacak. Tövbettin ya, azm ediyorum. Kendi kendime karar veriyorum. Karar bir daha dönmeyeceksin. Kendinle böyle ne yapacaksın? Sözleşme imzalayacaksın. Aklının bir köşesinde bunu bulunduracaksın. Dört. Beşini çıkın arkadaşlar tövbenin. Beşini çıkıldan halk varsa ondan helallik alakalı, o şeyle alakalı. Yani. E, ele tek çekmeklerle. Vakti bitmeden yapacaksın tövbeyi. Tövbenin bir vakti var. Nedir o vakti arkadaşlar? Can boğaz Can boğazdan çıkınca yahut güneş, güneş, güneş batıdan, batıdan doğmayana kadar. <gülüyor> güneş batıdan doğduğu insanlar diyor ki hadiste iman edecekler diyor. <gülüyor> güneş doğudan doğduğunda batıdan doğduğunda ve insanlar onu gördüğünde hemen iman edecekler. An hani şimdi nasıl dünyada öyle vakit veriyorlar, vakit sürede oluyor. Son dakikada millet ne yapıyor mesela? Etişmeye çalışıyor değil mi? İşte ama güneş baktı, insanlar baktı, iman etmediler o zaatte kadar. Bir baktılar, Subhanallah güneş battan doğanmış. Hemen iman etmeyecekler ama Peygamberimiz diyor ki, işte onlara o iman ne olmayacak? Yani onların o tövbeleri onlara fayda vermeyecek. İşte kim tövbe de bu beş şartı, beş şartı gerçekleştirirse yüce Allah. Rabbimiz onun tövbesini kabul edecek. Ve bu tövbeden ne yapacak allah Teala? Hoşçakalın. sevinecek. Sevinecek. Ferah. Sevinecek. Mutlu olacak. Tamam. Diğer bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Yedhakullahu ila raculeyn Allah iki kişiden dolayı iki kişiye güler.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 Gülüyor. Allah buna ne yapıyor? Gülüyor. Bu hadis kim rivayet ediyor? İmam Muslim rivayeti diyor. Bu hadisin çerhineye açıklaması. Diyorlar ki maktul öldürüldüğü için suçsuz yere günahı şey olmadığı için bu manada cennete sokuyor Allah-u Teala'ya. <gülüyor> Peki katil? Hangi katil Allah-u cennete sokuyor? Diyor ki bazı rivayetlerde o katil ki Allah daha sonra ona neyi nasip ediyor? Tevbe'yi nasip ediyor. Hatta onu ne mertebesine ulaştırıyor?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 cesaretli olamayız. Bu konuda ne yaparız? Allah'tan korkarız. Çünkü Rabbimizi bizler iman ediyoruz ki peygamberin vasfettiği sıfatlarla biliyoruz. Onun için korkusu da bizde daha büyük olmalı. Yine arkadaşlar Rabbimizin diğer bir sıfatı acep sıfatı. Acep. Hayret. Rabbimiz hayret eder. Arkadaşlar hayret iki kısımdır. Hayret iki kısımdır. İnsan Nasıl hayret eder? İnsandaki hayret yani dildeki hayret, sözlük bakımdan hayret. Bir, beklemediği, bilmediği, bilgiye sahip olmadığı bir konuda ne var? Bir şey gerçekleşince hayrete düşer değil mi? Şaşırır. Yani beklemiyorsun, bilmiyorsun, ilminin dışında bir şey gerçekleşiyor. Ne yaparsın? Şaşırırsın.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 bu eylemi hareket edilesi bir durum, hareket edilesi bir hayret edilesi bir durum. O da ne? Diyor ki <gülüyor> Allahü Teala, Rabbuna, Rabbimiz hayret etti. <gülüyor> Min qunu'tu ibadihi kulların ye ise kapılmasından. Hemerke ise kapılmak, Ümitsizlik. ümitsizliğinden. Ve qurbi <gülüyor> ghairihi Allahü Teala'nın hayrının, bazı cümleler hayr geliyor, hayrının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 ya almo ann feracikum Bilir ki gelecek olan ferac yardım o belayı kaldırma nedir? Yakın. Yani bak bakıyor görüyor Allah Teala kul zavayla ediyor yanıyor, coşuyor falan böyle sıkıntıda, darda, ümidi kesmiş, bittim, mahv Allah biliyor bunu. Yardım sonrası ne? Kolaylığı yazmış Allah Teala onun hakkında. Ama kulun o vayvaylası hareketi ümide kapılmasına Rabbimiz ne yapar arkadaşlar?